Daha 20 günlüktü anne siz On 10 yaşımda yetim düştü dünyada Çileni bir hayat hayat sürdü Allahsı aldı onu yanında büyüttü. Çileni bir hayat hayat sürdü Allah'sı aldı... Yirmi yaşında askere gitti, küfrü gördü oradan hemen kaçtı, düştü cihadi için düştü yollara, üç arkadaş geldi Çeçenistan'a, düştü cihadi için bir arkadaş geldi Çeçenistan'a. Dokuz ay savaştı Allah yolunda. Şehadeti aradı Cennet orunda. Gelmedi şehadet gitti keşmire İmanlaya davurdu Hindu kafire. Gelmedi şehadet. Gitti Kashmir'e, Himalaya da uğrudu Hindu kafire. Olmadı yine, olmadı şehit. Döndü ülkesine, döndü geriye. Girdi dünya evine, mücahide ile. Bir kızı oldu, ismi Zeynepti. Girdi dünya evine mücahideyle, bir kızı oldu ismi Zeynep'ti. Duydu Dağistan'da cihat başladı, duramadı yerinde hemen fırladı. Vurdu kafir Ruslara aslanlar gibi. Şehit düştü dağlarda yiğitler gibi Vurdu kafir Ruslara aslanlar gibi Şehit düştü dağlarda yiğitler gibi Kanın her yeri sardı yiğit Cemilim Kavuştum Rabbine öncü şehidim İntikamını alacağım kafir Ruslardan Kanımı dökeceğim senin arkandan intikamın alacağım kafir rostlardan kanımı dökeceğim senin arkandan.